Sünuhat, ifade-i bazı ayatı düşünürken bazı nükleler kalbime hutur ederek nota suretimde kaydettim. Elfazca zengin değilim, israfı da sevmem, teşrifatçı elfazı beğenmem, ircazımdan darımla. Huz minkul şeyin ahzene, kaidesiyle sana hoş gelen şeyleri al, sana hoş görünmeyeni bana bırak ilişme, sayıdım. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine aminu ve aminu sâlihat. Yalnız ıplakın müddesini beyan eder. İman edip güzel işler yapanlar. Kur'an salihatı mutlak, mütem bırakıyor. Çünkü ahlak ve faziletler hüsün ve hayır çoğu nisbidirler. Nevi'den ne geçtikçe değişir. Sınıftan sınıfa nazil oldukça ayrılır. Mahalden mahalle tebbil-i mekan ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa muhtelif olur. Fertten cemaate, şahıstan millete çıktıkça mahiyeti değişir. Mesela cesaret, sehavet, erkekte gayret, hamiyet ve muavenete sebeptir. Kadında müşruza, vekahate, zevç hakkına tecavüze sebep olabilir. Mesela zayıfın kaviye karşı izzet nefsi kavide tekebbür olur. Kavinin zayıfa karşı o zayıfta tezembil olur. Mesela bir unül emir, makamındaki ciddiyeti vakar, mahviyeti zillettir. Hanesinde ciddiyeti kibir, mahviyeti tevazudur. Mesela terfi bir mukaddematta tezlis, tembelliktir. terettüb neticede tevekkürdür. Semer-i sahine, kısmetine rıza kanaattir. Meyl-i kuvvetlendirir. Mevcuda iktifa, dur himmetliktir. Mesela Feth, mütekennim-i vahde olsa müsamahası, fedakarlığı, amel-i salihtir. mütekennim mal hayır olsa kıyanet olur. Mesela bir şahıs kendi namını hazm nefis eder, tekahür edemez. Millet namını tekahür eder, hazm nefis edemez. Her birinde birer misal gördün, ismin bahset. Madem ki Kur'an bütün tabakata, bütün asarda, kahve ahvalde şamil bir hitab ezelidir. Hem misli hüsün, hayır çoktur. Salihattaki ıtlakı beligane bir icazı mutmettir. Beyanda sükûtu geniş bir sözdür. وَاِنَّ الْتُجَّارَ لِفِي جَحِيلٌ Günaha dalan kafirler ise cehennem ateşindedir. Akibet ikaba delildir. sen onu gösteriyor masiyetin ek dünyada olan akibeti bir emare-i ki, cezasında bir ikat vardır. Çünkü herkes hususi bir tecrübeyle hakikaten görüyor ki, hiçbir münasebeti tabiiyle olmadığı halde, masiyet bir netice-i müncer olur. Bu kadar kesret ve vüsatle tesadüf olamaz. Eğer şu umum muhtelif hususi tecrübeler nazara alınırsa görünür ki, noktayı iştirak yanı tabiatı masiyetdir ki cezayı istilzam ediyor. Demek ceza masiyetin lazım fantesidir. Madem ki dünyada fil cümle bu lazım, sır tabiatı masiyet için tereddüt ediyor. Elbette bu dağlarda tereddüt etmeyen başka dağlarda tereddüt edecektir. Acaba kim vardır ki küçücük bir tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki filan adam fenalık ettiği Belas buldu? Vacaanna kum şu o benle birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız ve aranızdaki münasebetleri bilesiniz diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Elitaarfu fetaavanu fetaabu la litanakenu fetaanedu fetaabu. Yoksa sizi kabile kabile yaptım ki yet diğerinize karşı imtihna yabani bakasınız, husumet ve adalet edesiniz değildir. Bir nefer takımda, bölükte, taburda, fırkada birer rabıtası, birer vazifesi olduğu gibi herkesin heyet istimaiyede mütesensil, cevabı ve vezaifi vardır. Halita şeklinde gayrı muayyen olsa taaruf ve taavun olmaz. Unsuriyetin intibahı ne müsbettir ki Şefkat-ı cinsiyeyle intiâşa gelir ki, taarufle taavuna sebeptir. Veya menfidir ki, hırs-ı ile intibaha gelir ki, tenakürle taânudun sebebidir. İslamiyet bunu reddeder. وَمَا مِنْ دَابْبَتِنْ فِي illa اِلَّا عَلَى Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah'a ait olmasın. Rızık hayat kadar. Kudret nazarında ehemmiyetlidir. Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor. inayet besliyor. Kudreti ezeliye dehşetli bir faaliyetle alem-i kesihi, alem-i latife kalp ve zerrat-i kainatı hayattan hissedar etmek için edna bir sebeple, bir bahaneyle, kemal-i hayatı verdiği gibi, aynı derece ehemmiyetle mevsuten mütenasip, risk dahi ihbar ediyor. Hayat, muhassalı, mazbuttur, görünür. Rızık, gayri muhasal tedirici, münteşirdir. Düşündürür. Bir noktayı nazarda denilebilir. Aşktan ölmek yoktur. Zira şahın, vesair surette iddihar olunan gıda bitmeden evden ölüyor. Demek ki adetten neş'et eden maraz öldürür, rızıksızlık değil. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Hayatı hakikiyye ancak alem-i ahiretin hayatıdır. Hem o alem aynı hayattır. Hiçbir zerresi mevat değildir. Demek dünyamızda bir hayvandır. Küremiz hayvana benziyor. asar hayatı gösteriyor. Acaba yumurta kadar küçülse bir nevi hayvan olmayacak mıdır? Veya bir mikrop küre kadar büyüse ona benzemeyecek mi? Hayatı varsa ruhu da vardır. i̇nsan ekber olan alem kazammın ettiği manzumeyi i kainat o derece hassasiyet ve asar hayat gösteriyor ki bir cesetteki ağza eczah, zerrat, izhar ettikleri tesanüt, tecazüt teavundan daha ziyade muntazam, mutlalik, mükemmel asarı gösteriyor. Acaba, alem insan kadar küçülse, yıldızları zerrat ve cevahir-i fert geçse o da bir hayvan-ı zi olmayacak mıdır? Şu ayet dehşetli bir sırrı telbih eder. Kesretin mebde-i vahdettir. Müntahası da vahdettir. Bu bir düsturu fıtraktır. Kudret-i ezeliye'nin feyzi tecellisi ve eseri i olan kainattaki kuvvetten umun zerrata, her bir zerreye birer zerri cazibe halk ve iksan ederek ve ondan kainatın rabıtası olan müktehid, müstakil, muhassal, cazibe-i i inşa ve icap etmiştir. Nasıl ki zerratta reşahat-ı kuvvet olan cazibelerin muhassalası bir cazibe i umumiye vardır. O da kuvvetin ziyasıdır. İzadesinden meş'et eden bir istihale-i latifesidir. Kesalik kainata serpilmiş katarat ve lemaat-ı hayatın dahi muhassalı bir hayat-ı umumiye var olmak gerekir. Hayat varsa ruh da vardır. Öteki gibi münteha-i ruh bir mebde ruhun cilve teyzidir. O mebde ruh dahi hayat-ı ezelyenin tecellisidir ki lisan-ı tasavvufta hayat-ı sariye tesmiye ederler. İşte ehli istirakın iştibahının sebebi ve şetahatın menşei şu zilli asla iltibas etmeleridir. وَلَا تَكُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاطٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Doğrusu onlar biridirler. Lakin siz farkına varmazsınız. Ey lakinnehüm yiş'ûnûne ennehüm ahya'un ma'amâtu. Şehit kendini hay bilir. Acip bir vakaa şu manaya bana kat'i kanaat vermiştir. Heda ettiği hayatı seceratı tatmadığından gayr katı ve bâki görüyor. Yalnız daha nezih olarak buluyor. Başka meyyete nisbeti şuna benzerdi. İki iki adam rüyada, lezaizin emmaına cami bir bahçede geziyorlar. Bir rüya olduğunu bilir, ehemmiyet vermez. Bir ise yakaza bilir, hakiki mütelezziz olur. Alemi rüya, alemi misalin zimni ve o da alemi berzahın zimni olduğundan desatirleri mütemasildir. Men katelemezsen bi gayr-i mevs, fil ard. <gülüyor> Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de birisini diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Şu ayet haktır, akla münafi olamaz, hakikattır. Mücazefe, mübalağa içinde bulunamaz. Halbuki zahir düşündürür. Birinci cümle. Adalet-i mahzanın en büyük yusturunu vaaz ediyor. Der ki, bir masumun hayatı, kanı, hatta umum beşer için olsa da heder olmaz. İkisi, nazar kudrette bir olduğu gibi, nazar adalette de birdir. Cüz'iyatın külliye nispeti bir olduğu gibi, hakkın dahi mizan-ı adalete karşı aynı nisbettir. O noktayı nazardan hakkın küçüğü büyüğü olamaz. Lakin, adalet izafiye, cüz'ü külle feda eder. Fakat muhtar cüz'ün sarihen veya zimnen ihtiyar ve rıza vermek şartıyla. Eneler nahniye inkırab edip, mezci, cemaat ruhu tevellüt ederek külle feda olmak için her zimnen rıza dağda olabilir. Bazen nurlar göründüğü gibi, şiddet bela belâgat da mübalağa görünür. Şurada, mütte-i üç noktadan terekküt ediyor. Birincisi, beşerin fıtratındaki istidâ ve isyan ve tehevvür, dair ı olduğunu göstermektir. Hayra olduğu gibi, şerre dahi insanın kabiliyeti, nâ gibidir. Hobyanlıkla öyle insan olur ki, heves ve ihtirasına mani her şeyi, hatta elinden gelirse dünyayı harap ve Ne i beşeri mahvetmek ister. İkincisi, istidadı ı fıtriğinin hariçte derece kuvvetini izharla, mümkünü vaki suretinde göstererek nefsi eder Demek o gadir ve isyan çekirdeği güya bir kuvveden bir fiile çıkıp, imkanatı vukuata intilaf ederek, müstahhit olduğu semeratı verip, bir şecereyi i zakkum suretinde hayalin nasbul aynına vaaz eder olan teneffür ve inzicarı mesulib dibine kadar işte kisin. İrsâdî belâgat böyle olur. Üçüncüsü, soru. Kaziye mutlaka bazen külliye ve kaziye vaktîyenin teşire bazen daime suretinde görülür. Halbuki bir fâz, bir zamanda fitneme sarı olsa kaziyenin mantık anstıkına kâfidir. Ehemmiyetli bir kemiyet olsa örfen dahi doğrudur. Nasıl ki her mahiyette bazı harikulâde efkâr veya o nev'in nihayet derecede tekenmüm etmiş bir fert veya her fert için acık şeraiti, cami, harita bir zaman bulunur ki sair ofrat ve ezmine o ferde veya o zamanı nispeten zerreler kadar küçücük balıklar, balina balığına nispeti gibidir. Bu sırra binaen, cümle-i ula kendan, zahiren külliye ise fakat daime değildir. Fakat beşere katlin, zaman cihetiyle en müthiş terdini nazara vaaz ediyor. Öyle zaman olur ki bir kelime bir orduyu batırır. Bir gülle 30 milyonun mahmuduna sebep olur. Nasıl ki oldu da. Öyle şerait taktında olur ki küçük bir hareket insanı alay indiğine çıkarır. Öyle hal olur ki küçük bir fi'in insanı esfer-i indirir. Böyle kazî mutlaka da veya münteşire zamaniyede böyle haller büyük bir lükte için nazara alınır. Böyle acip fertler ve acık zamanlarda haller mutlak, mütem bırakılır. Mesela insanlar da deli, cumada dakikayı icade, icabe, ramazanda leyle-i kabir, esma-ı muslada ism azam, ömürde ecel meçhul kaldıkça, sahib efraht dahi kıymetler kalır, ehemmiyet verilir. Taayyül ettikçe sâirleri rahmetten düşer. 20 sene müphem bir ömür, nihayet muayyen bin seneye müreccahtır. Zira rehin ebediyete ihtimal verdiğinden müphemde nefsi kandırır. Muayyende ise yarısı geçtikten sonra bar ağacına tediricen kavruk gibidir. Hem bir, bazı ayet ve ahadis vardır ki mutlakadır. Külliye taraf ki edilmiş. Hem öyleler vardır ki, münteşire-i muvakkatedir, daime zannedilmiş. Hem mukayyet var, âm hasab edilmiş. Mesela demiş, bu şey küfürdür. Yani, o sıfat imandan neşet etmemiş, o sıfat kafiredir. O haysiyetle o zat küfür etti denilir. Fakat, mevsufu ise masume ve imandan neşet ettikleri gibi, imanın pareşruhatına da haize olan başka evsafa malik olduğundan, o zat kafirdir denilmez. İlla o sıfat küfürden neş'et ettiği yakinem diline. Zira başka sebepten de neş'et edebilir. Sıfatın delaletinde şek var, imanın vücudunda da yakin var. Şek ise yakinin hükmünü izale etmez. Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler. İkinci cümle, ''Ey men ahyâhâ fekeennemâ ahyennâse cemî'â'' Yani kim de birisini diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. İhya, manayı zahiri mecazi itibarıyla hasenatın gayri mahdut hezauf olduğunu gösterir. Manayı asli itibarıyla halk ve icatta, şirkle ve iştiraki, esası ile hedmeden bir rühanı Zira bu cümleyle beraber, مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْقُكُمْ illa كَنَفْسِ مَاحِدَ Sizin yaratılmanızda, diriltilmenizde, tek bir kişinin yaratılıp, giritilmesi gibidir. Tarafeindeki teşbih iktidar manasını ikame ettiğini dahi nazara alınsa mantıkan aksi nakiz kaidesiyle istilzan ediyor ki men la yaktadiru ala ihya'in nas cemia la yaktadiru ala ihya'i nefsin vahide. Kim bütün insanları diriltmeye muktedir olamazsa bir tek nefsi de diriltmeye muktedir olamaz. Demek işareten delalet ediyor. Madem ki insanın, mümkünatın kudreti, bir bedah-ı semavatın, küre halkına, icadına muktedir değildir. Bir taşın, hiçbir şeyin halkına da muktedir olamaz. Demek arzı ve bütün lücum ve şumusu tesbih taneleri gibi kaldıracak, çevirecek, kuvvetli bir ele malik olmayan kimse, karnatta dava halk ve iddiayı icat edemez. Sun'î tasarrufat-ı beşerili ise, fıtrafta cari olan nevamis ilahiyenin seyaranlarını keşif ile hevfik hareket edip lehinde istimal etmektir. İşte bu derece yurhamda vuzuh, parlaklık, Kur'an'ın rumuzu ircazındandır. Gelecek ayet bunu ispat edecektir. مَا حَرْتُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ اِلَّا كِنَفْسٍ مَاحِدَ Zira kudret zâkiyedir, aciz ve hallül edemez. ''Melekutiyeti taalluk eder, nevâni tedahül edemez, nisbet-i kanunidir, cüz ve kün, cüz'i ve külli hükmüne geçer.'' Birinci nokta, kudret-i ezeliye, zat-ı akdese, lâzime-i zarûriye, naşiye-i Aciz, zıddı olduğunda bir zarure, zarûriye-i zıddının menzumu olan zat'a ârız olmaz. Madem zat'a ârız olamaz... ''Kudrete biz zarure tahallül edemez. Madem ki tahallül edemez, kudrette meratip biz zarure olamaz. Zira meratibin vücudu, ezdadın tedâfülü iledir. Mesela hararetle meratip, burudetin tahallülü iledir. derece, kubhun tedâfülü iledir. Ve helümme cerrâ. Mümkünatta hakiki lüzumu zati tabiî olmadığından, kainatta ezdad birbirine girebilmiş. Meratip tevellüt edip ihtilafatla kagayyurat, meşket etmiştir. Madem ki kudrette meratip olamaz, makturat dahi biz zorure kudrete nisbeti bir olur. En büyük, en küçüğe müsavi zerrat, yıldızlara emsal olur. İkinci nokta, kainatın iki ciheti var, aynanın iki veçi gibi. Biri mülk, biri melekutiyet. Mülk ciheti ezdadın cebelangahıdır. Hüsnü kubu hayır şer, sahir kebir gibi umurun mahalli tevarududur. Onun için vesait ve esbab vaaz edilmiş. ta dest kudret zahiren umuru u hasise ile mübaşir olmasın. Azamet, izzet göster ister. Hakiki tesir verilmemiş, vahdet böyle ister. Melekutiyet ciheti ise mutlaka şeffafedir. Teşebbüsat karışmaz. O cihet vasıtasız, halika müteveccittir. Perettüp, teselsül yoktur. illiyet mağlûliyet giremez. İr-i cacatı yoktur. Avaib, müdahale edemez. Zerre, şemsi kardeş olur. Kudret hem basit, hem namütenahi, hem zati mahalli taallûk kudret hem vasıtasız, hem nekesiz, hem isyansızdır. Büyük küçüğe tekebbürü, cemaat felde rüşkanı, kül, cüz'en ispeten kudrete karşı fazla yazlanması olamaz. Üçüncü nokta. وَلِلَّهِ الْمَكَلُ الْاَعْلَى En yüce sıfatlar Allah'ındır. لَيْسَ كَمِهْ لِهِ شَيْءٍ O'nun hiçbir benzeri yoktur. Temsil tasviri tesir ettiğinden temsilatla bu ramız noktayı teklime çalışacağız. Mesela Şems'in feyz tecellisi olan kimsali deniz sapkanda denizin katresinde aynı hüviyeti gösteriyor. Mesela Kainat hailsiz, şemse müteveccih olmak şartıyla, mütefavid cam parçalarından farz edilse, kimsali şems zerrede, sath-ı azda umumda, müzahametsiz, tecezzisiz, fenakussuz bir olur. İşte şeffaf ve sırrı. Mesela noktalardan terekküp eden bir daire-i azimin, noktayı merkeziyenin elinde bir mum ve muhitteki noktaların ellerinde birer ayna farz edilse, Noktayı merkeziyenin verdiği teyiz, müzahametsiz, tecezlisiz, fenakussuz, nisbeti birdir. İşte mukabele sırrı. Mesela hatihi bir mizanın iki gözünde iki şems, iki yıldız, iki dağ, iki yumurta, iki cevher fel. Hangisi bulunursa bulunsun, saf olunacak aynı kuvvetle. Assas ferazinin bir kefesi süreyya'ya, bir kefesi seraya inebilir. İşte muvazene sırrı. Mesela en azim bir gemi, bir çocuk dahi oyuncağını çevirdiği gibi çevirir. İşte intizamın sırrı. Mesela bir mahiyet-i mücevrede, bütün cüz'iyatına, en asgarına, en ekberine yorulmadan, telakus etmeden, tecezzisiz bir bakar. mülkiyetindeki ziyatındaki teşakkusat, hususiyat müdahale edip tahir edemez. İşte tecelludun sırrı. Mesela bir kumandan arş emriyle bir neferi tahrik, bir orduyu tahrik eder. İşte itaat sırrı. Zira her şeyin bir nokta kemali ve o noktaya bir meyli var. Muzaaf meyil ihtiyaç, muzaaf ihtiyaç aşk, muzaaf aşk incizattır. mahiyat mümkünatın mutlak kemali, mutlak vücuttur. Hususi kemali, istidadatını bir fiile çıkaran has vücuttur. Bütün kainatın kün emrine itaati bir zerre neferin itaatı gibidir. Çünkü en ve ezelisine, mümkünün itaat ve intisalinde neil ve ihtiyaç ve şevk ve incizap mümteziç mündemiştir. Nukat-ı selase, hususan üçüncü noktadaki esrar-ı ile, mülk ve mümkün canibinde değil, melekutiyet ve kudret-i ezeliye cihetinde nazar edilse, istinkara incirar eden istibat zail, ve nefis mutmainne olur. Şöyle, madem ki, kudret-i ezeliye gayrimütenahiyedir, zatiyedir, zaruriyedir. Her şeyin lekesiz, perdesiz, cihet-i ona mütevekkiftir, ona mukabildir. İmkan itibarıyla mütesadih, mütevazin-ü tarafeyn, şeriat-ı kübra olan nizam-ı mutidir. Avaik ve hususiyat-ı mütenebiadan, cihet-i melekutiyyet mücevrettir. Küllü azam, cüz-ü asgara nispeten, kudrete karşı ziyade nazlanmaz, mukavemet etmez. Haşirde bütün zev ervah ihyası, mevk âlub bir mevm ile, kışta uyuşmuş bir sineği, baharda ihya ve in aşından kudrete daha ağır olamaz. Meskûl üç nokta dikkat nazar nazara alınsa, görünür ki, Mahlukunuz ve lağdunuz Sizin yaratılmanız da, biriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Mübalağasız, mücazefesiz, doğrudur, hakdır, hakikattir. Ve la yattahiz ba'duna ba'dan erbaban min Allah'ı bırakıp da birbirimizi rab edinmeyin. Binler niteliğinden, bir nitelik Sofiye meşredinden katkı nazar. İslamiyet vasıtayı red, delili kabul ve vesile-i nefî imamı ispat eder. Başka din vasıkayı kabul eder. Bu sırra binaendir ki, Hristiyanda servet ve rütbece yüksek olanlar ziyade dindardır. İslamiyet'te avam ise servet ve rütbece yüksek olanlardan ziyade dine merbattır. Zira bir zi rütbe, enaniyetli bir Hristiyan, ne derece dinde mütesallip ise, o derece mevkiini muhafaza ve enamiyeti okşar. Kibrinde imtiyazından fedakarlık etmez, belki kazanır. Bir müslim, ne derece dine mütemessik ise, o derece kibrinden, dururundan, hatta izzet-i rütebiden fedakarlık etmek gerektir. Öyleyse, kendini havas zanneden zalimlere, mazlumin ve avamın hücumuyla, Hristiyanlık, havasın tahakkümüne yardım ettiğinden parçalanabilir. İslamiyet ise, dünyevi havasdan ziyade avamın malı olduğundan esasak itibarıyla müteessir olmamak gerektir. Yuhrecul hayye minel ve yuhrecul meyyite minel hayd. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Pek çok vesafir külliye ve bir kısım vesafir ekseriği kazanın eder. Ferde, cemaata, mev'e, nesle şamildir. Yalnız ekseri dusurların masa takımından bir iki misal zikreteceğiz Lakayt Emevilik, nihayet sünnet cemaate. Salametli Alevilik, nihayet rafiziliğe dayandı. Hem zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık, nihayet tecellüt. Cebbarlıkta ve zalime karşı cihad, izzet nefsi esas tutan İslamiyet. Eyvah! Nihayet miskinlikte karar kıldı. Hem nebde-i derecesinde azimet olsa, Nihayeti musaheleye, ruhsata taraftarsa, Nihayeti salabete mincer olur. Bir kısım hanbeli, hanefi gibi. Hatta en garibi bir kısım mutaassıplar. Mesleklerinin zıddına olarak küffara karşı nüsamaha dostluk ve lakayet jönler, husumet ve salabet taraftarı çıktılar. Güya, mebde hürriyetteki mevkilerini becaiş ettiler. İki âli, bazen nakısın oğlu Kamil, Kamil'in oğlu Makıs oluyor. Güya, bakiye-i iştihai ki tevarüs ve velede geçiyor. Öteki kazai vatar ettiğinden, veledine ilme karşı açlık hissini uyandırmıyor. Şu emsilelerdeki sırrı ve şudur. Beşerde meyli teceddik var. Halef seleti kamil görse, fezir eylemese, meylinin tatminini başka tarzda arar, bazen aksul amel yapar. keziru تَزِيرُ وَازِلَةُمْزِرَ ukra. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İşte siyasete şahsiye, cemaatiye, milliyeye dair en adil bir rüsûl-ü Kur'an'ı. اِنَّهُ كَانَ ظَلُونًا Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir. İşte mahiyeti insaniyede dehşetli kabiliyeti zulüm sırrı şudur. Beşerde hayvanın aksine olarak kulla ve mülüm tutreten tahtip edilmemiş. Meyli zulüm, hubbu nefis dehşetli meydan alıyor. Evet, ene ve enaniyetin eşkali hadisesi olan kodgamlık, kodbinlik, kodendişlik, gurur ve inat o meyle inzimam etse, öyle ekberül kebairi icat eder ki daha beşer ona isim bulmamış. Cehennemin nüzumuna delil olduğu gibi cezası da yalnız cehennem olabilir. Evvela şahıs itibarıyla bir şahıs çok evsafa camidir. Onların içinde bir sıfat adaveti celb etse birinci ayetteki kanun ilahi iktiza eder ki adavet o sıfata inhisar etsin. Mecmai, evsaf masumu olan şahsına yalnız acısın ve tecavüz etmesin. Halbuki o zalûm-ü tabiatı tabiat bir cani sıfat için o evsaf masumenin hakkına da tecavüz edip mevsûfa da husûmet, hatta onda da iktifa etmiyor, akrabasına da, hatta meslektaşına da zulmünü keşmil eder. Bir şeyin müteaddit esbabı olduğundan olabilir o cani sıfat da kalbin tesadından değil, belki hariç bir sebebin neticesidir. O halde sıfat caniye değil, katire de olsa o zat cani olamaz. Cemaat itibarıyla görüyoruz ki bir şahsı ı muhtelis, bir intikamla veya müntekin bir muhalefetle, azül kazanmını eden bir fikirle demiş ki İslam parçalanacak veya filafet nah olacak. Sırf o meş'ul sözünü doğru göstermek, gururiyetini, enaniyetin katkı iletmek için İslam'ın perişaniyetini el-iyanzu billah, o kuvvet-i İslamiye'nin boğulmasını arzu eder. Hasmın zulmü i hayale gelemez cerbezeli tevillerle abane suretinde göstermek ister. Medeniyeti hazıra itibariyle görüyoruz ki, şu medeniyet meşğume öyle gaddar bir düstur beşerin eline vermiş bir. Bütün mehasini medeniyeti sıfıra indiriyor. Melaike-i kiramın ''Etec'alu men yüksidu fîhâ ve yeskü kudbîmâ'' ''Yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökecek bir ismini yaratacaksın'' Daki endişelerinin sırrını gösteriyor. İşte bir köyde bir hain bulunsa, O köyü masumeleriyle imha etmek Veya bir cemaatta bir asi bulunsa, O cemaati çoluk çocuğuyla ihra etmek, veya Ayasofya gibi milyarlara değer mukaddes bir binaya, kanunu zalimanesine serfuru etmeyen birisi kasul etse, o binayı harap etmek gibi en dehşetli vahşetlere şu medeniyet tepkan veriyor. Acaba bir adam, kardeşinin günahıyla hak nazarında mesul olmadığı halde, nasıl oluyor ki bir kargenin veya bir cemaatın binlerle masumları, Hiçbir zaman kana tabiatlı ihtilaciden hali kalmayan bir şehirde veya bir mahallede bulunan bir serkeş adamın isyanıyla hiç münasebet olmadığı halde o masumlar mes'ul belki ifna ediliyor. وَاَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَم۪يًا وَلَا تَطَرُّكُوا Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın, aynılığa düşüp dağılmayın. اَلِفْ لَا مِنْ وَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْدَ فِي هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ Şu yüce kitap ki, onda asla şüphel yoktur. O, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için bir yol göstericidir. Kur'an'ın hakimiyet mutlakası. Ümmet-i İslamiye'nin ahkam-ı diniyede gösterdiği keseyyub ve ihmalin bence en mühim sebebi şudur. Erkan ve ahkam-ı ki yüzde doksandır. Bir zat Kur'an'ın ve Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde olan sünnetin malıdır. İçtihadi olan mesail-i hilafiye ise yüzde on misketindedir. Kıymetçe mesail-i hilafiye ile Erkan ve ahkam-ı arasında azin tekahüt vardır. Meseleyi içtihadiye altın ise öteki birer elmas tutundur. Acaba 90 elmas tutunu on altının himayesine vermek, mezcid-i tabi kılmak caiz midir? Cumhur'u Burhan'dan ziyade meahzdeki kutsiyet intisali serp eder. kitapları vesile gibi, cam gibi Kur'an'ı göstermeli. Yoksa vekil gölge olmamalı. Mantıkça mukarrerdir ki, zihin, mezundan tebeyi olarak lazıma intikal eder. Ve lazımın lazımına, tabi'i olarak, etmez. Etse de ikinci bir teveccüh ve kasıt da eder. Bu ise gayrı tabiidir. Mesela hükmül me'akazı olan şeriat kitapları mevzum gibidir. Delili olan Kur'an ise lazımdır. Muhar'daki vicdan olan kutsiyet lazımın lazımıdır. Cumhurun nazarı kitaplara temerküz ettiğinden yalnız hayal meyal lazımı takdir eder. Lazımın lazımını nadiren tasavvur eder. Bu cihetle vicdan lakaytlığa alışır, cümrütü teyda eder. Eğer zaruriyat-ı doğrudan doğruya Kur'an gösterilseydi, zihin tabi olarak müşevgit-i ve muğkız vicdan ve lazım-ı zati olan kutsiyete intikal ederdi. Ve bu suretle kalbe meleke hassasiyet gelerek imanın iftaratına karşı asan kalmazdı. Demek şeriat kitapları, Birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım gelirken murur zamanla mukalliklerin hatası yüzünden paslanıp hıcab olmuşlardır. Evet bu kitapta. Kur'an tefsir olmak lazımken başlı başına kasmetat hükmüne geçmişlerdir. Hacatı dingede cumhurun enzarını doğrudan doğruya cazibeyecaz ile revnaklar ve kutsiyetle haledar ve daima iman vasıtasıyla vicdan-ı ihzaza getiren, hitab-ı ezeleğinin kimsali bulunan Kur'an'a çevirmek üç tariflerdir. Bir, ya müellifinin bir hakkın layık oldukları derin bir hürmeti, emniyeti tentikle kırıp o hicabı izane etmektir. Bu ise tehlikedir, insafsızlıktır, zulümdür. İki, yahut tedrici bir terbiye-i mahsusayla kütüb şeriatı şeffaf birer tefsir suretine çevirip, İçinde Kur'an'ı göstermekdir. Selefi müctehidinin kitapları gibi, Muvammat'ta, Fıkı Ekber gibi. Mesela bir adam İbn Hacer'e nazar ettiği vakit, Kur'an'ı anlamak. Ve Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. Yoksa İbn Hacer'in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Bu ikinci tarif de zamanla mutlaştır. 3. Yavuz yani cumhurun nazarını, ehli tarikatın yattığı gibi o hicabın telkine çıkararak üstünde Kur'an gösterir. Kur'an'ın halis malını yalnız ondan istemek ve bir vasıta olan ahkamı vasıtadan aramaktır. Bir alim şeriatın vaazına muhtaçken bir tarikat şeyhinin vaazındaki olan halalet ve cazibiyet bu sırdan meşakkat eder. Umuru mukarrer eden ki, efkar annenin bir şey verdiği mükafat, gösterdiği rağbet ve teveccüh Ekserine o şeyin kemaline nispeten değildir. Belki ona derece ihtiyaç nispetindedir. Bir saatçinin bir allameden ziyade ücret alması bunu tehdit eder. Eğer cemaat-ı İslamiye'nin hacat-ı zaruriye bizzat Kur'an'a müteveccid olsaydı, o kitabın bir milyonlarca kitaplara taksim olunan rabetten daha şerif bir rağbete ihtiyaç neticesi olan bir teveccüje mazhar olur. Ve bu suretle nüfus üzerinde bütün manasıyla hakim ve nafiz olurdu. Yalnız tilavetiyle tebebbük olunan bir mübarek derecesinde kalmazdı. Bununla beraber zaruriyat-ı diniyeyi, mesail-i cüciyeyi, ferye-i mezcedip ona tabi gibi kılmakta büyük bir hatar vardır. Zira Musavvibe'nin dört mezhepte haktır. Fıruatta hakta addut eder diyenlere ilmi usul istilahınca musabbibe denir. Muhalife olan tahkikecilerden biri der ki mezhebim haktır. Hata ihtimali var. Başka mezhep hatadır. Sevaba ihtimali var. Halbuki cumhur avam mezhebe imtizaç etmiş olan zaruriyatı, nazariyat-ı iştihadi vazuhan temiz etmediğinden sehven veya vehmen tahdiyeyi tür cümle teşmil edebilir. Bu ise hatarı azimdir. Bence tahkikeci hubbu nefisten meş'et eden inhisar zihniyeti illetiyle mağlurdur. Ve Kur'an'ın camiyetinden ve onun tabakat-ı beşere şumulu kitabından gafletle mes'uddür. Hem tahtiyecilik fikri, suizan ve tarafkirlik pisinin menbaı olduğundan, İslam'da lazım olan tesalüb ve erbah, tevhid-ü kulüb, ve teavune büyük rahmeler açmıştır. Halbuki hüsn-ü muhabbet, ve vahvetle Bu meseleyi yazdıktan biraz zaman sonra bir gece rüyada Cenab-ı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'i gördüm. Bir medresede huzur-u saadette bulunuyordum. Cenab-ı Peygamber bana Kur'an'dan ders vereceklerdi. Kur'an'ı getirdikleri sırada Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Kur'an'a ihtiramen kıyam buyurdular. O dakikada şu kıyamın ünnehi irşat için olduğu birden hatırıma geldi. Binafarah bu rüyayı Sülehan ümmetten bir zata hikaye etti. Şu surette tabir etti: Bu büyük bir işaret ve beşarettir ki Kur'an azimüşdan layık olduğu mevki-i bütün cihanda ihraz edecektir. Ve emruhum şûna Onların aralarındaki işleri istişare iledir. Ve Şavir bin Filemir İşlerinde onlarla istişare et. Bidayet-i Hücret'te şu fikri Jön Türklere teklif ettim, kabul etmediler. 12 sene sonra tekrar teklif ettim, kabul ettiler. Lakin meclis feshedildi. Şimdi âlem-i İslam'ın mütemerkiz noktasına tekraren ağız ediyorum. Tarih bize gösteriyor ki, İslam ne derece dine temessük etmişse terakki etmiş, ne vakit din de zaaf göstermişse tedelik etmiştir. Başka dinde bir atis, Kuvveti zamanında vahşet, zaafı zamanında temeddün hasıl olmuştur. Cumhur-i Enbiya'nın şartta bir hisseti, kaderi ezevi'nin bir remzidir ki, şartın hissiyatına hakim değildir. Bugün âlem-i İslam'daki tezahürat da gösteriyor ki, âlem-i İslam'ı uyandıracak, şu mezelletten kurtaracak yine o hisdir. Hem de sabit oldu ki, bu devlet-i İslamiye'yi bütün öldürücü müsaademata rağmen yine o his muhafaza etmiştir. Bu hususta garba nispetle ayrı bir hususiyeti malikiz, onlara kıyas edilemeyiz. Saltanat ve hilafet gayr-i mülfik, bir dizzattır, cihet muhteliftir, binaenaleyh. Bizim padişahımız hem sultandır hem halifedir ve alem İslam'ın bayrağıdır. Saltanat itibarıyla 30 milyona nezaret ettiği gibi, hilafet itibarıyla 300 milyonun mabeynindeki Rabıkay-Nuraniye'nin makez, ve istinafgâh ve medetkârı olmak gerekir. salkanat sadaret, hilafeti meşihat temsil eder. Sadâret, üç mühim şuraya bizzat istinah ediyor, yine kifayet etmiyor. Halbuki böyle inceleşmiş ve çoğalmış münasebat içinde iştihadattaki müthiş fevza, efkar ı İslamiye'deki teşekkür, tasit medeniyetin tedâhuliyle, ahlaktaki müthiş ile beraber Meşihat cenahı bir şahsın iştihadına terk edilmiş. Fert, tesirat-ı hariciye karşı daha az mukavimdir. Tesirat-ı hariciyeye kapılmakla çok ahkam-ı diniye feda edildi. Hem nasıl oluyor ki? Umurun vesatifi ve taklit ve teslim cari olduğu zamanda, velev intizamsız olsun, yine Meşihat bir şuraya la akal kazaskerler gibi mühim şahsiyetlere istinat ederdi. Şimdi iş besafetten çıkmış, taklit ve ittiba gevşemiş olduğu halde bir şahıs nasıl titayet eder? Zaman gösterdi ki hilafeti temsil eden şu meşahat-ı İslamiye, yalnız İstanbul ve Osmanlılara mahsus değildir. Umum İslam'a şamil bir müessese-i celilidir. Bu sönük vaziyetle değil koca alemi İslam'ın, belki yalnız İstanbul'un irşadına da kafi gelmiyor öyleyse. Bu mevki öyle bir vaziyete getirilmelidir ki, âlem-i İslam ona itimat edebilsin. Hem menba hem makis vaziyetini alsın. Âlem-i İslam'a karşı vazife-i hakkıyla ifa edebilsin. Eski zamanda değiliz. Eskiden hakim bir şahsı ı vahid O hakimin müftüsü de onun gibi münterrik bir şahıs olabilirdi. Onun fikrini tasfih ve kabil ederdi. Şimdi ise zaman cemaat zamanıdır. Hakim ruh cemaattan çıkmış az mütehassıs, cahilca metin bir şahs-ı manevidir ki şuralar o ruhu temsil eder. Şöyle bir hakimin müftüsü de ona mücaz olup bir şurayı âli ilmiyeden tebellüğ eden bir şahs-ı manevi olmak gerekir. Ta ki sözünü ona issettirebilsin. Dine taalluk eden noktalardan sırat-ı müstakim yoksa fert dahi de olsa, cemaatin fert manevi manevisine karşı sivrisinek kadar kalır. Şu min mevki böyle sönük kalmakla, İslam'ın ıbde-i hayatiyesini tehlikeye mağruz bırakıyor. Hatta diyebiliriz, şimdiki zaaf-ı ve şair-i İslamiyet'teki lakayttır ve iştihadattaki tevza meşahat-ı ve sönük olmasından meydan almıştır. Çünkü harişte bir adam reyni, Herdiyete istinadeden meşihata karşı muhafaza edebilir. Fakat böyle bir sureaye istinadeden bir şeyhül İslam'ın sözü, en büyük bir dahi de ya iştehadından vazgeçilir ya o iştehadi ona mühasir bırakır. Harimsayit kendan iştehad edebilir. Lakin iştehadi o vakit düsturul amel olur ki bir nevi icma veya cumhurun tavsiyetine iktiran ede, Böyle bir şeyhül İslam ...manen bu sırra nesrar olur. Şeriatı ı da daima icma ve cumhur medar fetva olduğu gibi... ...şimdi de tevza-i ara için böyle bir faysala lüzum-u vardır. Sadaret, meşihat iki cenahtır. Şu devlet-i İslamiyenin bu iki cenahı mütesavi olmazsa ileri gidilmez. Gidilse de böyle bir medeniyet-i faside için mukaddesatından insilah eder. İhtiyaç her işin üstadıdır. Şöyle bir suraya ihtiyaç şediddir. Merkez-i hilafette tesis olunmazsa biz zarure başka yerde teşekkür edecektir. Bu suranın bazı mukaddematı olan Cemaat-ı İslamiyet Teşkilatı ve evkafın meskihata ilhakı gibi umurun daha evvel tahakkuku münasip ise de baştan başlansa, sonra mukaddemat ihzar edilse yine maksat hasıl olur. Daire-i intihabiyeleri hem mahluk hem muhtelik olan ayağın ve mev'usanın vazife-i resmiyeleri itibariyle bir vasıfa ve dolayısıyla bu işe tesiri olabilir. Halbuki vasıtasız doğrudan doğruya bu vazife-i uzmayı devrute edecek halis İslam bir şura lazımdır. Bir şey ma lehinde istihdam edilmezse atalete uğrar, mahluk eseri göstermez binaenaleyh. Mühim bir maksat için tesis edilen Darul Hikmetik İslamiye'yi şimdiki adi bir komisyon derecesinden çıkarıp meşihattaki devairin rüesası esasıyla beraber şuranın azay-ı tabiyyesi addetmek ve hariçteki alem İslam'dan şimdilik 15-20 kadar İslam'ın dinen ahlaken itimadını kazanmış müntehat ulemasını celbeylemek bu meseleyi uzmanın esasını teşkil eder ve ham olmamalıyız. Korkmakla din rüşvet verilmez. Dinin zaafiyeti bahanesine olan muzahraf medeniyete lanet. Halk ve zaaf tesirat-ı hariciyeyi eder. Muhakkak maslahat mevhum mazarrata feda edilmez. Ve minallahü tevfik. Riyada bir hitabe. Neali ve hatırda kalan elfazı aynendir 1335 senesi Eylül'ünde. Dehrin hadisatının verdiği yeğisle, şiddetle muzdarip idim. Şu tasit zulmet içinde bir nur arıyordum. Maneh rüya olan yakaza da bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüya sadıkada bir ziya gördüm. Tafsilatı tert ile yalnız bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim. Şöyle ki, bir cuma gecesinde men ile alemin itale girdim. Biri geldi dedi. ''Mukadderat-ı İslam için teşekkür eden bir meclisi muhteşem seni istiyor. Gittim, gördüm ki, münevver emsalini dünyada görmedim. Selebi salihinden ve asarın mevuslarından her asrın mevusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap edip kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki, ''Ey felaket, helaket asrının adamı, senin de reyin var, fikrini beyan et.'' Ayakta durup dedim, ''Sorun, cevap vereyim.'' Biri dedi, bu mağlubiyetin neticesi ne olacak, galibiyette ne olurdu? Dedim, musibet şer mahs olmadığı için bazen saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi sadık çıkar Eskiden beri İva-i Kelimetullah ve bekayı istiklaliyet İslam için farz-ı kifayet cihadı ve ile kendini vücut olan âlem-i İslam'a hedaya vazifedar. Ve hilafete bayrahtar görmüş olan bu devlet-i İslamiye'nin felaketi. alemi İslam'ın saadeti istatbelesiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet. Mai hayatımız ve ağabey hayatımız olan o Huvvet i İslamiye'nin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacir etti. Biz incinirken alemi İslam ağlıyor. Avrupa ziyade incitse bağıracaktır. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. Harikalar aslındayız. 2-3 sene mevkten sonra meydanda birilenler var. Biz bu mağlubiyetle bir saadeti acile-i muhakkata kaybettik. Fakat bir saadeti acile-i bizi bekliyor. Pek cüz'i ve mütehavvil ve mahdut olan hali geniş istikballe mübadele eden kazanır. Birden meclis tarafından denildi İsa et. Dedim, devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi ecir olmak da istemez. Galip olsaydık, hasmımız ve düşmanımız elindeki cereyan-ı müstebidaneye, belki daha şevidane katılacak dedik. Halbuki o cereyan hem zalimane, hem tabiatı alem-i İslam'a münatı, hem ehli imanın ekseriyet-i mutlakasının menfaatine müvain, hem ömrü kısa parçalanmaya namzettir. Eğer ona yapışsaydık, alemi İslam'ı fıtratına, tabiatına muhalif bir yola sülükleyecektik. Şu medeniyeti hadise ki, biz ondan yalnız zarar gördük ve nazar-ı şeriatta merdut ve seyyiatı hasenatına göre de ettiğinden, maslahat beşer tekvasıyla mensuh ve intibahı ı beşerle mahkûm-i inkaraz, sekih, mütemercit, gaddar, manen vahşi bir medeniyetin himayesini Asya'da beruhta edecektir. Meclisten biri dedi, neden şeriat şu medeniyeti reddeder? Bizim muradımız, medeniyetin mehasili ve beşere menfaatı bulunan iyiliklerdir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki, ahmaklar o seyyiatları, o sefahetleri mehasin zannedip, taklit edip, malımızı harah ettiler. Medeniyetin günahları iyiliklerini galebe edip, seyyiatı hasenatına raci gelmekle, Beşer iki harbi umumi ile iki dehşetli fukat yiyip o günahkar medeniyeti zihir-i edip öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşallah istikbaldeki İslamiyetin kuvvetiyle medeniyetin rahansını galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulhu umumi'yi de temin edecek. Müellifi muhteremi sonradan ilave etmiştir. Dedim, çünkü beş menti esas üzerine teessüs etmiştir. Nokta-i istinad kuvvettir. O ise şe'ni tecavüzdür. hedef kastı menfaattır. O ise şe'ni tezahumdur. Hayatta düsturu cidaldir. O ise şe'ni tenazudur. Kitleler madenindeki rabıtası, ahari yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi müddiyettir. O ise şe'ni böyle müthiş tesadümdür. Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşti, ve arzularını tatmin ve metalibini teşkildir. O taba ise, şe'li insaniyeti dereci melekiyeden, dereki kelbiyeti indirmektir. İnsanın nesri manevisine sebep olmaktır. Bu medenilerden çoğu, eğer içi dışına çevirse, kur, ayı, yılan, tonzı, maymun postu görülecek gibi hayale gelir. İşte onun için bu medeniyet hâzıra, Beşerin yüzde seksenini meşakkate, şekavete atmış. Onunu mümevve saadete çıkarmış. Bir yer onu da beyne beyne bırakmış. Saadet otur ki külle, ya eksere saadet ola. Bu ise ephalli kaleylindir ki. mev Beşer'e rahmet olan Kur'an ancak umumun. La akal, ekseriyetin saadetini tazammın eden bir medeniyeti kabul eder. Hem serbest hevanın tahakkiniyle, havaici gayrı i zaruriye, havaici, zaruriyet hükmüne geçmişlerdir. Bedavette bir adam dört şeye muhtaçken, medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Sağ masraf-ı gelmediğinden, hileye, harama serp etmekle, ahlakın esasını şu noktadan ifsad etmiştir. Cemaata, nev'e verdiği servet, haşmete bedel, perdi, şahsı, fakir, ahlaksız etmiştir. Kurun u mecmu vahşetini, bu medeniyet bir defada Alem-i İslam'ın şu medeniyete karşı istinkafı ve soğuk davranması ve kabulde ızdırabı cahil dikkattir. Zira istiğna ve istiklaliyet hassasıyla müntaz olan şeriattaki ilahi hidayet, Roma felsekesinin dehasıyla aşılanmaz, imtizaç etmez, bel olunmaz, tabi olmaz. Bir asıldan hev'en olarak meş'et eden eski Roma ve Yunan iki dehaları, Su ve yağ gibi mürur asar ve medeniyet ve Hristiyanlığın temizicine çalıştığı halde yine istiklallerini muhafaza adeta tenasuhla o iki ruh şimdi de başka şekillerde yaşıyorlar. Onlar tev'en ve esbabı temizic varken imtizaç olunmazsa şeriatın ruhu olan nur-u hidayet, o muzlin medeniyetin esası olan Roma dehasıyla hiçbir vakit olunmaz bel olunmaz. Dediler, Şeriatı ı Gara'daki medeniyet nasıldır? Dedim, Şeriat-ı Ahmediye'nin aleyhissalâtu vesselâm tazannın ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet hazuranın inkişâından inkişaf edecektir. Onun menkî esasları yerine üstet esaslar vaaz eder. İşte, nokta istinat kuvvete bedel taktır ki, şe'ni adalet ve tevâzumdur. Hedeh de menfaat yerine fazilettir ki, şe'ni muhabbet ve tecavüktür. Cihetül vahdet de unsuriyet ve milliyet yerine rabıta-ı dini, vatani, sınıfidir ki şe'ni samimi kuvvet ve müsalemet ve haricin tecavüzüne karşı yalnız tedafudur. Hayatta soru cidal yerine soru taavundur ki şe'ni ittihat ve tesamüktür. Heva yerine kudadır ki şe'ni insaniyeten karakki, ve ruhen tükamüldür. Hevayı tahdit eder. Nefsin hevesant-ı süpriyesinin tespiline ruhun hissiyat ulviyesini tatmin eder. Demek biz mağlubiyetle ikinci cereyana takıldık ki mazlumların ve cumhurun cereyanıdır. Başkalarından yüzde seksen fakir ve mazlumsa İslam'dan doksan belki doksan alem İslam şu ikinci cereyana karşı lakayt veya muaruz kalmakla hem iskinatsız hem bütün emeğini hedef hem onun istilasıyla istihaleye maruz kalmaktan ise akilane davranıp, onu İslami bir tarza çevirip kendine hadim kılmaktır. Zira düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Nasıl ki düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır. Şu iki cereyan birbirine zıt, hedefleri zıt. ...menfaatları zıt olduğunda, ...birincisi dese öl... ...diğeri diyecek biri. Birinin menfaatı zarar, ihtilaf, tedenni, zaaf... ...uyumamızı istilzam ettiği gibi... ...ötekinin menfaati dahi... ...kuvvetimizi, ittihadımızı... ...biz zarure iktiza eder. Şart husumeti... ...İslam inkişafını boğuyordu. Zail oldu ve olmalı. Gart husumeti... ...İslam'ın ittihadına... O kuvvetin inkişafına en müessir sebeptir, vaki kalmadı. Birden o meclisten hastik emareleri tezahür etti, dediler. Evet, emigvar olunuz. Şu istikbal inkınadı içinde en yüksek bir sada, İslam'ın sadası olacaktır. Tekrar biri sordu. Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Hangi fiiliğinizle kadere fetva verdirdiniz ki, şu musibetle hükmetti. Musibet-i amme, ekseriyetin hatasına tereddüt eder. Hazırda mükafatınız nedir? Dedim, mukaddemesi üç mühim Erkan-ı İslamiye'deki ihmalimizdir. Salat, sağım, zekat. Zira 24 saatten yalnız bir saati, beş namaz için Halik Teala bizden istedi. Tembellik ettik. Beş sene 24 saat talim, meşakkat, tahrikle bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir al oruç için nefsimizden istedi, nefsimize acıdık. Kefareten beş sene oruç tutturdu. Ondan, kırktan yalnız biri, ihsan ettiği maldan zekat istedi. Buhletti, zulmetti. O da bizden müterakin zekatı aldı. El-ceza-u mincinsil amel. Mükafat-ı ise, hasık, günahkar bir milletten konusu olan dört milyonu belayet derecesine çıkardı. Gazilik, şehadetlik verdi. Müşterek hatadan neşet eden, müşterek musibet mazi günahını sildi. Yine biri dedi, bir amir hatayla felaketi atmışsa, dedim, musibetse de mükafat ister. Ya amiri hatadarın hasenatı verilecektir, o ise hiç hükmünde veya hazineyi i verecektir. Hazineyi i böyle işlerdeki mükafatı ise derece şahadet şehadet ve kasibiktir. Baktım, meclis istihsan etti. Heyecanımdan uyandım. Perli el pençe yapakta oturmuş, kendimi buldum. O gece ne gitmiştim. Aynı gün, kür ümit, başka ve dünyeli bir meclise gittim. Dünyeliler dediler, neden geldin geleli siyasete karışmıyorsun? Dedim, Euzubillahimineşşeyhani ve siyaseti. Evet İstanbul siyaseti, İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. Kikri hezeyanlaştırır. Biz müteharriki bizzat değiliz. bir vasıta müteharrikiz. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O tenvin ile telkin eder. Biz kendimizden hayal edip asam mane tahribimizde eser-i telkini icra ederiz. Madem ki menba Avrupa'dadır, gelen cereyan ya veya müsteftir, mentiye kapılan harf gibi... بَلَّ عَلَى مَانًا فِي نَفْسِ غَيْرِهِ يَهُطْ لَا يَدُلُّ عَلَى مَانًا فِي نَفْسِهِ Tarih edilir. Demek bütün harekatı bizzat hariç hesabına geçer. Çünkü iradesi hükümsüzdür. Hulur niyeti fayda vermez, bağlumsuz. Menfi iki ciheti zaafla hariç cereyanın kuvvetine bir aleti la olur. Diğer müspet cereyan ise ki, Dâhilden muâfık şeklini giyer. İsim gibi. Belli alâ mânen fî nefsîhîdir. Hareket-i kendinidir. taba haricedir. Lazım-ı mezhep, mezhep, olmadığından belki muâhez değil. Bahusuz iki cihetle kuvveti, hariç cereyanın müsbet ve zaafına inzimam etse, harici kendine aleti i lâ edebilir. Dediler, dinsizliği görmüyor musun, meydan görmüyor musun, meydan alıyor. Din namına meydana çıkmak lazım. Dedim, evet lazımdır. Fakat takvi bir şartla ki, muharrik, aşk-ı ve hamiyeti i olmalı. Eğer muharrik veya müreci siyasetçilik veya taraftirlik ise tehlikedir. Birincisi, hata da etse belki mahvurdur. İkincisi, isabet de etse mesuldür. Denildi, nasıl anlarız? Dedim, kim fasık siyaset taşınır, mütedeyyin muhalifine suizan bahaneleriyle tercih etse, muharriki siyasetçiliktir. Hem umumun mal mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle, kavi bir ekseriyette dine aleyhvanlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki karakterliktir. Mesela iki adam dövüşürler. Biri zayıf düşeceğini hissederken, elindeki Kur'an'ı kaviye uzatmakla himayesini davet edip, kaviye bir ele vermek lazımdır. Ta beraber çamura düşmesin. Kur'an'a muhabbetini, hürmetini göstersin. Kur'an'ı Kur'an olduğu için sevsin. Eğer kaviye'nin karşısına siper etse, himayet damarını tahrip etmeye beden hiddetini celb eder Kur'an'ı kavi bir hadimden mahrum bırakmakla, zayıf bir elde beraber yere düşerse, o Kur'an'ı kendi nefsi için sever demektir. Evet, dine iman etmek ve iltizama teşvik etmek ve vazife diniyelerini iftar etmekle dine hizmet olur. Yoksa dinsizsiniz dese onları tecavüze sevk etmektir. Din dahilde, menti tarzda istiman edilmez. 30 sene halife olan bir zat, ...menti siyaset namına istifade edildi. Zannı ve şeriata gelen tecavüzü gördünüz. Acaba şimdiki menti siyasetçilerin... ...fetvalarından istifade edecek kimdir? Biliyor musun? Bence İslam'ın en bir hasmıdır ki... ...hançerini İslam'ın ciğerine saplamıştır. Dediler. İttihada şedid bir muarızdın. Neden şimdi sükut ediyorsun? Dedim. Düşmanların onlara şiddet hücumundan... Düşmanın hedefi i onların asanesi olan azim ve sadahtır. Ve İslamiyet düşmanına vasıtayı kesmin olmaktan feragatıdır. Bence yol ikidir. Mizamin iki kefesi gibi. Birinin hifveti ötekinin sıklatına geçer. Ben tokadımı Antranik ile beraber Ender'e, Venizenos ile beraber Saib Halime vurmam. nazarında yuran da sekildir. Dediler... Fırkacılık lazım-ı dedim. Bizdekilerde kututu efkar telaki için mütemayilen imtidada beden, münhariden gittiğinden noktayı telaki vakanda belki kürede görünmüyor. Vücut adem gibi birinin vücudu ötekinin ademini ister. İnat bazen müflik fırka, müteassıklarına dalal ve batılı iltizam ettirir. Şeytan birisine yardım etse melek der, rahmet okudur. Ötekinde melek görse libasını değiştirmiştir der lanet eder. Su izam ve hiçbir zan nazarıyla dürbünün iki tarafı gibi leyh aleyh var. Vahi emare-i burhan burhanı vahi emare görür. İşte şu zulumdur. İnnel insane zulüm. İnsan ise şüphesiz ki çok zalimdir. Sırrını gösterir. Zira hayvanın aksine olarak... ...kuva ve meyleri ...fıtraten tahtip edilmemiş. Meyri zulüm hassizdir. Nâsıl yana. Elenin eşkali hadisesi olan... ...kod yamlık, kod fikirlik... ...kod, binlik, kod endişlik, gurur ve inat... ...o meyle inzimam etse... ...öyle ekberül kebairi icat eder ki... ...daha beşer ona isim bulmamış. Cehennemin nüzumuna... ...delil olduğu gibi cezası da yalnız cehennem olabilir. Mesela birisinin bir sefatından darısa evsafı ı masumu olan şahsına, hatta ahibbasına, hatta meslektaşına zulmü teşmil eder. Vela tezir-i vaziretü üzre uhra. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez e karşı temörcük eder. Mesela muhteris bir intikam veya müntekim bir hilafla bir kere demiş, İslam mağlup olacaktır. Kalbi parçalanır. sırf o nüra'i ruhtan gelen, yalancı fikirden çıkan, meş'um sözünü doğru göstermek için İslam mağlubiyetini, İslam perişaniyetini avcı eder, alkışlar, kasmın darbesinden mütelezziz olur. İşte şu altışı ve gaddar telezzüzüdür ki, mec'um İslam'ı müşkin mevkide bırakmış, zira hınçerini İslam'ın ciğerine saklamış olan kasım, sükut et demiyor. Alkışla, mütelezziz ol, beni sev diyor, onları misal gösteriyor. İşte size dehşetli bir günah ve zulüm ki, ancak haşirdeki mizan kalkabilir. Vakis aleyha, buna kıyaset. Denildi, mağlubiyet malumdu, biz bilirdik, bilerek bizi belaya attılar. Dedim, acaba Hindenburg gibi dehşetli insanlar nazarına nazari kalmış olan gaye sizin gibi acemilere nasıl malum ve bedihi olabilir? Acaba fikir dediğiniz şey, el-iâzu billah, arzu olmasın? Bazen zalimane intikam-ı şahsi, arzuya fikir suretini giydirir. Yahu, pis bir çamura düşmüşsünüz. Mis-u amber diye yüzünüze, gözünüze bulaştırmaya ne mana var? İşte misalilerin münevver gece meclisinde ve dünyevilerin mücdin gündüz mahvelinde akıldan atma değil, kalpte çıkan beyanatın. İstersen kabul et, istersen etme, anlamak şartıyla. İster al guşi kabulü cane, ister hiddet et. Rüyanın zeyli. Rüya hacda sükut etti. Çünkü haccın ve ondaki hikmetin ihmali musibeti değil. Gazap ve ahri celdetti. Cezası da kefaret-i değil, kesareti zunup oldu. Haccin bağuslu taarrufle, tevhid-i etkârı, taavunle, teşrik-i mesaiyeyi eden, içindeki siyaseti, Ali i İslamiye ve maslahatı ı vasia-i ihmalidir ki, düşmana milyonlarla İslam'ı, İslam, İslam aleyhinde istihdama zemin ihsar etti. İşte Hint, düşman zannederek, halbuki pederini öldürmüş, başında oturmuş bağırıyor. İşte Katar, Kafkas, Öldürülmesine yardım ettiği şahıs, bir çare validenin ne olduğunu Bade, Para Basra anlıyor. Ayak ucunda ağlıyorlar. İşte Arap. Yanlışlıkla kahraman kardeşini öldürüp, hayretinden ağlamayı da bilmiyor. İşte Afrika. Biraderini tanımayarak öldürdü. Şimdi Bade'yla ediyor. İşte alem İslam. Bayraktar oğlunu gafletle bilmeyerek öldürmesine yardım etti. Valide gibi saçlarını çekip ahu fizar ediyor. Milyonlarla Ehl-i İslam hayır mahz olan sefer-i hacca şerri rahletmek yerine şerri mahz olan düşman bayrağı altında. Dünyada uzun seyahatlar ettirildi. فَعْتَدْ يُرُوُ كَمَا اَمْنَ الدَّرُورَاتِ تُب۪يهُ الْمَحْصُورَاتِ تَذَالِدْ تُسَهِّلُ الْمُشْكِيلَةِ Zaruret yasakları mübah kıldığı gibi zorlukları da kolaylaştırır. Korkaklıkta darb-ı mesel hükmünde olan tavuk Çocukların yanındayken şefkat-ı cinsiyesiyle camusa saldırır. İşte dehşetli bir cesaret. Hem dar bu mesel olmuş. Keçi kurttan muhalkı, ıstırar vaktinde mukavemete intirar eder. Boynuzuyla kurdun karnını deldiği vakidir. İşte harika bir şecağı. Fıtvî mukavemet suzdur. Bir avuç su, kalın bir demir gülle içine atılsa, kışta soğuğa maruz bırakılsa, meyli imbisat, demiri parçalar. Evet, şefkatli tavuk cesareti, hamiyetli keçi ıstırali şecaati gibi, fıtrî bir heyecan, demir güllede su gibi, zulmün vurudetli husumeti kafiranesine maruz kaldıkça her şey parçalar. Rus mojikleri buna şahittir. Bununla beraber, imanın nahiyetindeki harikulade şahane, İzzik İslamiye'nin tabiatındaki alemtesent şacaat, Ukuvvet-i İslamiye'nin intibahıyla her vakit mucizeleri gösterebilir. Bir gün olur, elbette doğar şansı hakikat, hiç böyle müebbet mi kalır zulmet-i alem? Birkaç vecizeler. Heves-i Nefsaniye ile erkeklerin karlaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir. Merak, ilmin hocasıdır. İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır. Sıkıntı, sefahetin muallimidir. Aciz, muhalefetin menşeidir. Zaaf, gururun madenidir. sıhar nefis, tekebbürün mennaıdır. Tenasül, tesanudin esasıdır. Temasül, hezadın sebebidir. Müsavatsız adalet, adalet değildir. gayr meşru muhabbetin akibeti mükafatı, mahbubun gaddarane adaletidir. Avrupa'ya muhabbetimiz gibi. Bundan 7 sene evvel bir risaleme yazdığım değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah lladî kâl: Ve salatü "Men heleken heleken Birbirinizi gıybet etmeyin. Buyuran Allah'a hamdolsun. Salat da... Kim ki insanlar helak oldu, insanlar helak oldu derse, o kimse onların en fazla helak olanıdır. Diyen Muhammede Aleyhisselatü Vesselam olsun. Şu zamanın medeni engizisyonu müthiş bir vesileyle, bazı ezhanı telkin ile, bir kısım namushu evladını vücuda getirip İslamiyete karşı kinini ve his intikamını icra eder. Diyanetsiz diye veya laubaliliye. Veya Hristiyan'la temayüle veya İslamiyet'ten şüpheyle soğutmaya bir kapı açmak ister. İşte o desise şudur. Ey Müslüman! Bak nerede bir Müslüm varsa bin nisbe fakir, gafil, bededidir. Nerede Hristiyan varsa bir derece medeni, mütenebbih, ehl-i Demek bile afir. Ben de benimki. Ey Müslüman! Bir maddi, bir manevi. Avrupa rükhanının iki sebebinin şu netice-i müthişiyle, o neticenin tesiri muharribanesine karşı, mevcudiyetimizin hamisi olan İslamiyet'ten elini gevşetme, dört elde sarıl, yoksa mahvolursun. Evet biz aşağıya iniyoruz, onlar yukarıya çıkıyor. Bunun iki sebebi vardır. Biri maddi, biri manevidir. Birinci sebep, umum Hristiyan'ın kilisesi, ve madeni hayatı olan Avrupa'nın vaziyeti fıtriyesidir. Zira dardır, güzeldir, demir madenidir, girintili çıkıntılıdır. Deniz ve enharı bağırsaklarıdır, bariktir. Evet, Avrupa küre-i zeminin kumsu öşrü iken, nev İbeşer'in beşerin bir rubunu letafeti fıtriyesiyle kendine çekmiş. Hikmeten sabittir ki, efra-ı kesirenin ihtiyacatı intac eder. Görenik gibi, çok esbapla tekesür eden facat, zeminin kuvve-i nabikesine sığışmaz. İşte bu noktadan ihtiyaç, sanata ve merak ilme ve sıkıntı vesait-i sefahete Hocalık edip talime başlarlar. Evet, fikri sanat, meyli marifet, kesretten çıkar. Avrupa'nın darlığı ve deniz ve enharı olan vesait-i i münakale içinde dolaşması sebebiyle, te'aruf ticareti, ta'avun iştirak mesai intaj ettikleri gibi, temas dahi telahuk efkarı, rekabet ve müsabakatı tevhid ederler. Ve bütün sanayinin maderi olan demir madeni, tesretle içinde bulunduğunda o demir medeniyetlerine öyle bir silah-ı kuvvet vermiştir ki, dünyanın bütün enkazı medeniyetlerini gasp ve garat edip gayet ağır bastı mizan-ı zeminin muvazenetini bozdu. Hem de her şeyi geç almak, geç bırakmak şanından olan burudet-i mutedilane, sahilerine sabah ve metanet verip medeniyetlerini idame etmiştir. Hem de ilme istinatla, devletlerinin teşekkürü, mütekabil kuvvetlerinin tesadümü, darane istibdatlarının izacatı, Engizisyonane tasavvutlarının aksul amel yapan taziyekatı, mütevazi unsurlarının rekabetle ve müsabakatı Avrupalıların istidatlarını inkişaf ettirip mezaya ve fikri milleti uyandırdı. İkinci sebep noktayı istinaddır. Evet, her bir Hristiyan başını kaldırıp müteselsil ve mütedâhil maksatların birine el atsa, Arkasına bakar ki istinat edecek Kuvvet maneviyesine daima imdat edip hayat verecek. Gayet tabi bir noktayı istinad görür. Hatta en ağır ve büyük işlere karşı mübarezeye kendinde kuvvet bulur. İşte o noktayı istinad. Her taraftan ellerini uzatan dindaşlarının umutu hayatına kuvvet vermeye ve İslamların en can alacak damarlarını kesmeye her vakit amade ve dessas medeni Engizisyon asubuyla Maddiyonun dinsizliğiyle yoğrulmuş ve medeniyetlerinin galebesiyle nesli olmuş bir müsellah kitlenin kışlası veya büyük bir kilisesi olan Avrupa'nın medeniyetidir. Görülmüyor mu ki en hürriyetperver maskesini takan İG elini uzatıp arıyor. Nerede Hristiyan bulsa hayat veriyor. İşte Habeş, Sudan, işte Tayyar, Artuşi, işte Lübnan, Huran, işte Mansur ve Arnavut. İşte Kürt ve Ermeni, Türk ve Rüm ile ahir. En hasıl. onları canlandıran emeldir ve bizi öldüren mülisdir. Meşgurdur ki, bir demiş, eğer bir noktayı istinad bulsan, küre-i zemini yerinden oynatırız. Bu farziyede, acip bir nokta vardır. Demek bu küçücük insan, nokta istinad bulsa, küre gibi büyük işleri çevirebilir. Ey iyi i İslam, işte küre zemin gibi alır ve alem İslamiyete çökmüş olan mesait, ve devahiye karşı nukte istinadınız, muhabbetle ittihadı, marifetle intizacı efkarı, o kuvvetle taavvunu emreden nukte-i islamiyettir. Bak, alem-i İslam şu büyük dairenin nukte-i uzmasından tut, ha en küçük dairenin mesela, medrese talebelerinin birer ukte-i vardır. Heyet-i İçtimaiye'nin efraf ve revabıtı birbirine istinadı gibi, o ukdeler dahi birbirine merbu mütesersilen o mukte-i uzmaya Demek bütün o mukte-i hayatilerine boğmak değil. Belki tenebbü ve neşmine vermekle İslam tenebbü edip karakkiye başlayabilir. Yoksa bir Avrupa'nın mehasilini mesabimizle ve telahuk-ı efkarın semeratını bizim bir şahsın semer sayıyla insafsızca, aldatıcı cervezeyle muvazene etmekle Hristiyanlığın malı olmayan medeniyeti ona man İslamiyetin düşmanı olan tedenniyi ona dost göstermek, feleğinin ters dönmesine delildir. Avrupa'ya şedik bir mekhumiyet ve milletine karşı amik bir nefret hissiyle kendini Avrupa'nın veledi, nam meşru gösterdiği gibi fikri ihtilal ve meyri fahri ve aldatıcı cerbezenin neticesi olan hicbi Müfteri yani namus şikenane ile kendi firav avniyetini ve zımlenmediği ve gururiyetini, ...ve bilmediği halde İslam'a düşmanlığını göstermekle beraber... ...firavniyet, enaniyet, gurur hükmüyle... ...milletine karşı şer'an, aklen, hikmeten mükellef olduğu... ...hiss-i yerine, hiss-i tahdir... meyl incizat yerine, meyl-i nefret... muhabbet yerine, irade-i istihdam... ...temayül-i ihtiram yerine, meyelan-ı teçhil... arzu i merhamet yerine, arzu i ta'azzun... ...şecce-i fedakari yerine, temayül-i infiradi ikame edin... Hamiyetsizliğini, asılsızlığını gösterdiğinden nazar hakikatte hakikatta öyle bir cani ve menful olur ki, mesela birisi Paris'te, sefahet aleminde, bir alüfte, madanın kanetinde istihsan ettiği bir libası, camide muhterem bir hocaya gidirmeye çalışmak gibi bir hareket ahmakane ve caniyanede bulunur. Zira hamiyet ise muhabbet, hürmet, merhametin netice-i Onsuz olmaz. Bu illa yalandır, sahtekarlıktır. Nefret, hamiyetin zıddıdır. Muteassıplara hücum eden Avrupa'nın taselistleri, her biri bir muteassıplar kadar Mesleki sakiminde muteassıptır. Bunlardan birisi, Shakespeare metinde ettiği ifratı. Şayet bir hoca o ifratı, Şeyh Geylani metinde etseydi, tekhir olunacaktı. Bunların neresinde millete muhabbet ve millet için hamiyet? Esafah. Heyet-i faaliyet ve harekete götüren çok ukde-i bizde inkişafa başlayan yalnız fikir edebiyat, bağlusuz şairane, müfritane, edeb-i şikenane, hot pesendane olan fikri hiciv ve arzuyu i tihkirdir. وَلَا يَعْتَبْ بَعْدُكُمْ Birbirinizi gıybet etmeyin. Tevhid-i hakikiye karşı edepsizliktir ki birbirine saldırıyor. Fakat millete ve İslamiyete karşı olan tarizat niyelerini o kâselistlerin yüzlerine çarplakla beraber, onlar birbirine karşı dinsizcesine hiciv ve ise kim bilir? Belki müstahaktırlar düşünüp deyip geçmekle ittifa ederiz. Ben zannederim ki milletin perişaniyetine fazla cehaletten ziyade nur-u ile müterratıp olmayan fazla zekaveti betra tesir etmiştir. Bence en müthiş maraz asevliliktir. Zira her şey haddinden geçirmekle aksın emel yaptırır, ay birader. Alemdir İslam'ın Rushanına sebebiyet veren, iftirallaşmış olan esbaba takabul edecek genç, dinç esbap bizde imtihana başlamıştır. Başka kitapta etmişim, bir hikaye. Bu kitabın birinci tapundan yedi sene geçmiştir. Demek on sene evvel yani Rumeli 1326-1910 senesinde. Bundan on sene evvel İpfise gittim. Şeyh Sanan Tepesi'ne çıktım. Dikkatle tamaşa ediyordum. Bir ruz yanıma geldi. Dedi, niye böyle dikkat ediyorsun? Dedim, medresemin planını yapıyorum. Dedi, neredesin? Bitmişliğim dedim. Dedi, bu Tiflis'tir. Dedim, bitmiş, Tiflis birbirinin kardeşidir. Dedi, ne demek? Dedim, Asya'da. alemin İslam'da üç nur, birbiri arkası sıra inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde üstü bir tane yırtılacak, takallüs edecek. Ben de gelip burada medresemi yapacağım. Dedi, heyha, şaşarım senin ümidine. Dedim, ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir naharı vardır. Dedi, İslam parça parça olmuş. Dedim, taksile gitmişler. İşte Hindistan, İslam'ın müsait bir veledidir. İngiliz, Mektebi i çalışıyor. Mısır, İslam'ın zeki bir mahtumudur. İngiliz, Mektebi mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslam'ın iki bahadır oğullarıdır. Rus, Mektebi harbiyesinde halim alıyor ile afir. Yahu, şu asilzadı evlat, şahadet namelerini aldıktan sonra her biri bir tık'a başına geçecek. Muhteşem, adil kaderler olan İslamiyet'in bayrağını, afak-ı kemalatta ettirmekle kader-i ezeylinin nazarında, Falehin inadına, Nevi Beşer'deki hikmet-i Ezeliyenin sırrını ilan edecektir. İşte hikayemenin yarısı bu kadar. Neme lazım ve nefsi, nefsi de diren halit ruhiyeyi bir temsille beyan edecek. Felekze'de perişan. Fakat asıl bir aşiretten bir cesur adamla, talih yaver, fele-i diğer bir aşiretten bir korkatla bir yerde rast gelirlerdi. Nufahare, münazara başlar. Elbette adam başını kaldırır, aşiretinin zelin olduğunu görür. İzzet nefsine getiremez, başını indirir, nefsine bakar, bir derece ağır görür. Eyvah! O vakit mama lazım. İşte ben, işte efalim gibi şahsiyatla yaralanmış gururu tebiyada başlar. Veya o aşiretten çekilip veya asılsızlık gösterip başka aşirete ikna eder. İkinci adam başını kaldırdıkça aşiretinin nefakiri gözünü kamaştırır. Hisse gururunu tabaktır meselene bakar. Gevşek görür işte olmadı. Hisse fedakarı fitri millet uyanır aşiretine kurban olayım der. Eğer bu temsilin rencini anladınsa şu müsabaka ve mücadele meydanı olan bu cihanı ibrette bir mişti. Mesela bir Hristiyan veya bir Türk bir Rum ile manen hissiyatları mübarezi hamiyette mukabele ve muvazene ile tezahür etse temsilin sırrını göreceksin. Lakin şu tevavvut, herkesin zannettiği gibi değildir. Belki pereslik basettilik ve galate hissen gelmiştir. Ey Müslüman Albanlı, başını indirme. Paslanmış bir hem kabir elmas, daha imamü cennâcema ricahtır. Zahiren olan İslamiyetin zaafı, şu medeniyete hazırdır. Başka dinin hesabına hizmet etmesidir. Halbuki, şu medeniyet suretini değiştirmesi zamanı kuluğun etmiştir. Suret değişirse kazirdik akısı olur. Nasıl şimdiye kadar bidayetinde söylenildiği gibi, nerede Müslüman varsa, Hristiyana nispeten Bedevi, medeniyete karşı müstenkiz ve soğuk davranır. Ve kabulünde ızdırap çeker. Suret değişse başkalaşır. İnname al ıslü Gerçekten zorlukla beraber bir tedarlık vardır. Küll-i Her şey yakındır. sayf rahmetullah.